24. lem'a tesettür hakkındadır. 15. notanın 2. ve 3. meseleleri iken ehemmiyetine binaen 24. lem'a olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezracike ve benatike ve nisail müminin aleyhinne min celabiyibihil Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar. İlahi akir. Ayeti tesettürü emrediyor. Medeniyet-i ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor, bir esarettir diyor. Haşiye, mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layihay temyiz-i müdafatından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede Ve her asırda 350 milyon insanların hayat ictimaiyesinde en kutsi ve hakikatla bir düstur-u ilahi, 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfından geçmiş ecdadımızın itikatlarını iktidar eden, tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette ruh-i zeminde adalet varsa o karar red ve bu hükmü nakz edecektir. El cevap.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 Ve istiskale maruz kalmamak için fıtrî bir meyli var. Hem kadınların on adetten altı yedisi ya ihtiyardı ya ki ihtiyarlığının ve herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar. Taavuza maruz kalmamak ve kocası nazarında kriyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler.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 Hem tefahuş ve tefessür etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seri-ü teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar, bu dikkati nazardan sıkınarak, bu alçaklar bizi göz haksına alıp sıkıyorlar diye polislere şefrah ediyorlar. Demek medeniyetin ref-i tesettürü hilaf-ı fıtrahtır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber o maden-i şefkat ve kıymetli birer refikaya ebediye olabilen kadınları tesettür ile sukuktan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Hem kadınlarda ecnevi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahavruf var. Tahavruf ise fıtraten tesettürü iktisar ediyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak, 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmetle çekmekle beraber, hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayr-i zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vaki olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve kesettürle namahremin iştahını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hırkati emreder ve kuvvetle ihtar eder. Ve bir siperi ve kalesi, çarşafı olduğunu gösteriyor. Mesmuatıma göre, merkez ve payitaht hükümette çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet adi bir kundra boyacısı, dünyaca rütbeden büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. İkinci hikmet.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 Başkasının nazarını kendi mehasiline celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırrı imanı binaen, onunla alakası hayat-ı dünyeviyeye hasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refikaya hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendine hasilini, onun nazarına taksiz ve muhabbetini ona hasretmesi muktezai insaniyettir. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder. Şer'an koca karıya küfür olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfür ve denk olmak en nihimi diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki, kadının diyanetine bakıp taklit eder. Refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Veil o erkeğe ki, saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefahate girer. Ne bedbahtır o kadın ki, müttaki kocasını taklit etmez, o mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Binler veyl o iki bedbaht, zevç ve zevceyi ki birbirinin fıskını ve sefahatini taklit ediyorlar. Birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Üçüncü hikmet. Bir ailenin saadet hayatı nisi, koca ve karı maveyninde bir emniyet mütekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünkü açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden kendini Ejnebi'ye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu kocasından daha iyisini görür. Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimi muhabbet ve hürmet-i gitmekle beraber gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki, insan hemşire misirli.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 ve namahreme benzemez. Fakat mesela açık bacak, mahremin gayriyle müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alameti farikası olmadığından, hayvani bir nazar hevesi, bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sukut insaniyettir. Dördüncü hikmet, malumdur ki kesret-i nesil herkesçe makbubtur. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki, Kesret-i tenasile taraftar olmasın. Hatta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Tenâkehu, tekâferu, fe inni ubâhi dikümül ümem, yevmel kıyâme, elke mâkal. Yani izdivaç ediniz, çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Halbuki tesettürün ref'i, izdivacı teksir etmeyi çok azaltıyor. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi, refikaya hayatına namusu ister. Kendi gibi asli yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır. Belki de fukça eder. Kadın öyle değil. O derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının aile hayatında müdiri dâfili olmak haysiyetiyle, kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan, en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakati kırar. Kocası nazarında emniyeti kaybeder. ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel hasret olan cesaret ve sekavet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için ahlak seyyedendir, kötü hasret sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi ona hazinedarlık ve sadakat değil. Belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için o erkek ilhisar altına alınmaz. Başka kadınları da nikah edebilir. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada düelle gibi çok şiddetli vasıtalarla açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. i̇zzet sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar. Hem memalik baridi olan Avrupa'daki tabiatlar o memleket gibi barit ve camittirler. Bu Asya, yani alem İslam kıtası, onun nispeten memalik-i harredir. Malumdur ki muhitin insanın ahlakı üzerinde tesiri vardır. O barit memlekette soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniyeyi tahrik etmek ve iştahı açmak için açık saçıklık belki çok su istimalata ve israfata medar olmaz. Fakat sevi ütteestür ve hassas olan memanike harredeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini mütemadiyen tehyic edecek açık saçıklık. Elbette çok su istimalata ve israfata ve neslin zaafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir. Bir ayda veya yirmi günde İhtiyacı ya mukabil her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit her ayda 15 gün kadar hayiz gibi arızalar münasebetiyle kadından tecellip etmeye mecbur olduğundan nefsine mağlub ise fuhşiyatı da meyleder. Şehirliler köylülere, bedevilere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde derdi maaş etme şialesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle. hem şehrinlere nispeten nazarı dikkate az celbeden masume işçi ve bir derece kava kadınların kısmen açık olmaları hevesah-ı mefsaniye-i tehicemeden olmadığı gibi. Serseri ve işçiz adamlar az bulunduğundan şehirdeki mefasidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyleyse onlara kıyas edilmez. Bismillahirrahmanirrahim, ehli iman ahiret hemşirelerim olan kadınlar taifesiyle bir muhaveredir.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 ''Ben dört beş vecihle hastayım ve hem perişan, hatta konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde bu gece şiddetli bir ihtarla kendime geldi ki, ''Madem 15 sene evvel gençlerin istemeleriyle gençlik rehberini onlar için yazdım ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar taifesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar. Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zaaf ve azimle beraber.'' Üç nükte ile gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri o mübarek temşirelerime ve manevi genç evlatlarıma beyan ediyorum. Birinci nükte, Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından. Nisa taifesi, şefkat kahramanları bulunmanın cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar. Ve lillahilham bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkattaki fedakarlık, hakiki bir ifnası. ...ve mukabilesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğim ben... ...şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için... ...hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi... ...ve hakiki bir ihlas ile vazife-i itibarıyla ...kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki... ...hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile... ...hem hayat-ı dünyeviyesini hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir...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 Fakat o çocuğun hayatı ı tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtri şafkatin tam ziddi olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdim diye şikayet edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye'yi tam almadığı için Validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat su istimal edilmeyerek, bir çare beledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idam ebedi olan belalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenatının bir misli validesinin defter amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canıyla şefaatçı olup, ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun varidesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda tatvi ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı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 Muhakkak fani işçiler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek o su istimal etmektir. Evet kadınların şefkat siyetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbir mukabele istemeyerek, hiçbir faide şahsiye, hiçbir gösteriş manası olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir numunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için aslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor. Şimdi terbiye-i İslami'den ve amal-i uhreviyeden en kıymetli ve el-müslim'e esas ihlastır. Bu çeşitli şefkatteki kahramanlıkta o hakiki ihlas bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek kaifede intifaha başlarsa, daire-i İslam'e de pek büyük bir saadetine bahar olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor. Belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar. Fakat ma'at devresi çare mübarek taifi-i zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için başka bir tarzda zaafiyetten ve acizden gelen başka bir nevide riyakarlığa giriyorlar. İkinci nükle, bu sene insivade iken ve hayat-ı çekildiğim halde bazı nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan, Kendi ailevi hayatlarından şıkvalar işittim. Eyvah dedim. İnsanın hususa Müslümanın tahassümgahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki nasıl İslamiyet'in hayat-ı istimayesine ve dolayısıyla din İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahata sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş.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 ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare yeganesi dairi İslamiye'deki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya'da o bir çare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki, aklı başında olan bir adam, refikasına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri hiçbir cemaline bina etmez. Belki kadınların hiçbir cemalinin en güzeli ve daimisi onun şefkatine Ve kadınlığa mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Ta ki o bir çare ihtiyarladıkça kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil. Belki hayatı ebediyyesinde ebedi ve sevimli bir refikaya hayat olduğundan ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terdiye medeniyetin perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakattan sonra ebedi bir mufarakata maruz kalan o aynı hayatı esasıyla bozuluyor. Hem Risale-i Nur'un bir cüzünde denilmiş ki bahtiyardır o adam ki refikeyi ebediyesini kaybetmemek için salihâ zevcesini taklit eder. O da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki Kocasını mütedeyyin görür. Ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur. Saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i kazanır. Bedbahtır o adam ki, sefahate girmiş zevcesine ittiva eder. Naz geçirmeye çalışmaz. Kendisi de iştirak eder. Bedbahtır o kadın ki, zevcinin fıskına bakar. Onu başka bir surette taklit eder. Veil o zevç ve zevciyi ki, birbirine ateşe atmakta yardım eder. Yani medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder. İşte Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki, bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerinin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriat'taki adab-ı islamiyetle olabilir. Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına kadının vazifeyi i olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatın bozulması gibi o aile hayatının fabrikası zir-i olur. Belki o kadın elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedi arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çalışsa, her cihette zarar eder. Çünkü hakiki sadakati bırakan, Dünyada da cezasını görür. Çünkü namahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Namahrem 20 erkeğin 18'inin nazarından istisgal eder. Erkek ise namahrem 100 kadından ancak birisinden istisgal eder, bakmasından sıkılır. Kadın o cihette azap çektiği gibi sadakatsızlık ithamı altına girer. Zaafiyetiyle beraber hukukunu muhafaza edemez. El hasım. ''Nasıl ki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta, şefkat itibarıyla erkeklere benzemedikleri gibi. Erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar, öyle de. O masum hanımlar dahi, sefahatte hiçbir veciyle erkeklere yetişemezler. Onun için fatratlarıyla ve zayıf fırtatlarıyla namahremlerden şiddetli korkarlar. Ve çarşaf altında saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. Çünkü erkek sekiz dakikada zevk ve lezzet için sefahete girse... Ancak sekiz lira kadar bir şey zarar eder. Fakat kadın sekiz dakika sefahatteki zevkin cezası olarak dünyada dahi sekiz ay ağır bir yükü karnında taşır ve sekiz senede o hamilsiz çocuğun terbiyesinin meşakkatine girdiği için sefahatte erkekler yetişemez. Yüz derece fazla cezasını çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki mübarek taifi-i nisaiye fıtraten yüksek ahlaka menşe olduğu gibi ...fıst ve sefahette... ...dünya zevki için... ...kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daireyi... ...terbiye-i içinde... ...meskut bir aile hayatını geçirmeye mahsus... ...bir nevi mübarek mahlukturlar. Bu mübarekleri ifsad eden... ...komiteler kahrolsunlar. Allah bu hemşirelerimi de... ...bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Hemşirelerim. Bahremce bu sözümü size söylüyorum. Maişet derdi için... ...serseri, ahlaksız...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 Bu da haysiyet-i İslamiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz. Üçüncü nükle. Aziz hemşirelerim, katiyen biliniz ki daire-i meşruanın haricindeki zevklerde, lezzetlerde, on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu, Risale-i Nur, yüzer kuvvetli delillerle, hadisatlarla ispat etmiştir. Uzun tafsilatını Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ez cümle. Küçük sözlerden altıncı, yedinci, sekizinci sözlerdir. ve gençlik rehberi benim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Onun için daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, güzel sinemadan daha ziyade zevklidir. Hem katiyen biliniz ki bu hayat-ı dünyeviyede hakiki lezzetli iman dairesindedir ve imandadır. Ve amal-i salihanın her birisinde bir manevi lezzet var. Ve Danalet ve sefahette Bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer katli denillerle ispat etmiştir. Adeta imanda bir cennet çekirdeği ve dalalette ve sefahette bir cehennem çekirdeği bulunduğunu ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynı yakın görmüşüm. Ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şedik muannit ve muhtelizlerin eline girip hem resmi ehl-i kuflar,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 Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerime, bütün manevi kazançlarıma ve dualarıma nur şakitleri gibi dahil etmeye karar verdim. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u kısmen elde edip okusanız veya dinleseniz o vakit kaideniz mucibince bütün kardeşleriniz olan nur şakitlerinin manevi kazançlarına ve dualarına da hisseder oluyorsunuz. Ben şimdi daha ziyade yazacaktım. Fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve tasihhat gibi çok vazifelerim bulunduğundan şimdilik bu kadarla iktifa ettim. El Baki hüvel Baki. Duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursi.